Açık Radyo, Açık Dergi, Teknolojinin Karanlık Yüzü programından hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. Murat Lostar ve ben yine sizlerle birlikteyiz bu çarşamba. Murat, yani aslında herkesin çok yakındığı bir şey bugün işleyelim istiyorum. Spamler. Şimdi ne olursa olsun ben bunu arada bir de işlemekten yanayım. Çünkü herkesin derdi oluyor. Şu spamler ve bunlardan kurtulma, korunma yöntemlerine bir... Özetler misin bize? Çünkü geçen gün bir arkadaşım yine bu konuda bana e, çok fena yakınıyordu. Ben de dedim ki yani kendin önlemi almazsan bunlar başına gelecek diyerek e, görevimi yerine getirdim hafif doksa. <gülüyor> ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yine söyleyeceğim. E, aşı serumdan daha iyi bir çözümdür. <gülüyor> Spam konusunda da spamden korunmak, spamden kurtulmaktan hem çok daha kolay hem çok daha etkili. O yüzden çok hızlıca spam nasıl çalışıyor yani spam mekanizması spam hoş bir şey değil ama yani istemediğimiz iletiler istemediğimiz elektronik postaları almak hoş bir şey değil ama bunun nasıl çalışıyor olduğunu bir anlatayım istersen hızlıca. Şimdi dünyada bir grup insan var bir grup bilgisayarcı var bilgisayarcılar da değil, bir şeyler satmak pazarlamak isteyen insanlar var bunlar elektronik posta çok ucuz bir iletişim çok ucuz bir e ortam olduğu için sürekli elektronik posta üzerinden tüm dünyaya her gün milyonlarca milyarlarca mesaj yolluyorlar ve bu mesajlarda işte zaman zaman hepimizin bildiği gibi çeşitli ilaçlar satmak oluyor zaman zaman pornografik içerikli şeyleri oluyor zaman zaman da bir takım bizim hiç ihtiyacımız olmayan bilgileri aktarmaya çalışan mesajlar oluyor ama sonuç olarak çok ciddi miktardaki bir zaman iş gücü herkes için benim için de dahil bunlardan temizlemeye harcam harcanarak geçiyor. Şimdi bu insanların ellerinde çok büyük, kocaman bir elektronik posta veri tabanı var. Hı hı. Bu elektronik posta veri tabanına eğer kendi e-mail adresimizi girmesini engel olursak, o zaman bize zaten hiç spam gelmez ve hayat çok kolay olur. Yani orası lazımsa da başka bir mail adresi mi yaratıp kullanın diyorsun. Neresi lazımsa? Ben diyorum ki e, şeyi mümkün olduğunca başkalarının eline elektronik posta adresimizin geçmesine engel olalım. Başka bir de işte spamden kurtulmak değil de korunmaya özen gösterelim. Burada birkaç tane önlem var yapabileceğimiz. Birincisi şu toplu postalamalar. Toplu postalamalarda kendi elektronik posta adresinizi diğer 20 ile 50 kişi arasındaki insanların elektronik adresleri arasında görüyorsanız Bilin ki çok yakın zamanda eğer bugüne kadar olmasa bile yeni yeni spamler gelip sizi bulacaktır. Çünkü bu toplu postalamalarda e, nasıl siz diğer 49 kişinin elektronik posta adresini görüyorsanız onlar da sizin elektronik posta adresinizi görüyorlar. Tabii. Ve eğer onlar da farkına varmadan sizin adresinizi isminizi temizlemeden bir başkasına gönderirlerse bu mesajlar dönüyor dolaşıyor ve bir spam kaynağının eline geçiyor. Mesela Türkiye'de de Türkçe olarak da çok geçti işte kan aranıyor Acil bunu herkese gönderin ne olur şu kişiye kan verilsin ya da işte şu politik görüşü savunalım gibi bir takım toplu postalamalar. Bunları gönderip göndermemek ayrı bir tartışma konusu. Ama bunları gönderirken toplu elektronik posta adresi yazarken isimleri elektronik postanın tu ya da cc bölümüne değil de bcc bölümüne yazmaması lazım. Yani Türkçelerini kullanırsak kime ya da bilgi bölümüne değil gizli bölümüne yazılması gerekiyor. Tam onu, ona nereden ulaşıldı? Çünkü bazı ekranlarda o tu ve sadece cc var. Bcc yok onu da söyler misiniz? Tu ya da cc'nin ya da Türkçeleri e, kime ya da bilgi kelimelerin üzerine tıkladığımız aşağıya bir üçüncü e, tablo daha geliyor. Üçüncü bir kutu daha geliyor. Orada da gizli ya da bcc yazıyor. Hı hı. Yine postalar herkese gidecek ama insanlar birbirlerinin posta adreslerini öğrenemeyecekler. Böylece böyle bir birbirimizi zaman. de korumuş olacağız. Birbirimizi de korumuş olacağız. Bunu sadece bizim biliyor olmamız yeterli değil. Burada biraz iletişim karşılıklı birbirimizi eğitmemiz de gerekiyor. Hı hı. Mesela ben düzenli olarak bana beni de dahil eden toplu postalar gönderen arkadaşlarıma eğer isimlerin bütünü gözüküyorsa postalarda hemen cevap veriyorum ve diyorum ki sevgili arkadaşım teşekkür ederim mektubuna senden mektup almaktan her zaman keyif alıyorum ama ne olur beni spamden koru. Beni spamden korumak için de benim posta adresimi, hiç kimsenin posta adresini to ya da cc bölümüne yazma, bcc bölümüne yaz. Bir ikinci yer daha var. İkinci yerde şu. Mesela e, internette forumlar oluyor. Hı hı. Sorular sorabildiğimiz, cevaplar alabildiğimiz ve herkesin bu forumları, bu mesajları düzenli olarak gözlemleyebildiği. Böyle adresler için. E, en iyisi... Nasıl olsa bir sürü bedava internet e e e e-maili veren yerler var. Düzenli olarak değiştirdiğimiz bir ikinci adres kullanmak. Benim söylemek istediğim buydu. Evet. Yani toplu herkesin ulaşabileceği yerlerde ikinci bir adres evet. kullanın. Mesela ben benim bu yıl kullandığım mesajı söylemeyi buradan bile çekinmem. Ben bu yıl için lostar05.at.mail.com adresini kullanıyorum. Bunu niye şey yapıyorum söylüyorum. Çünkü önümüzdeki sene bambaşka bir adresi olacak. Uyanık arkadaşlara söyleyeyim lostar06.at.mail.com olmayacak. Önümüzdeki sene bambaşka bir şey olacak. <gülüyor> Ee, ama bu sene bunu kullanıyorum. Şimdi oraya 3-5 tane yeni spam gelse bu ne kadar yayılabilir bir günde, iki günde, bir haftada, bir ayda. Çünkü zaten orada senin adres listende kimse yok. Zaten kimse yok. Bir de oraya ben bunu da şey yapıyorum. Arkadaşlarıma söylüyorum. Diyorum ki toplu postalamalarınız ya da forum forumlara bir şey soracağım zaman genellikle bu adresi kullanıyorum. Hı hı. Yılda bir kere de değiştiriyorum. Geçen sene bambaşka bir adresti. Hotmail diye bile değildi. Bambaşka bir adresi kullanıyordum. Oradan devam ediyordum. Şimdi buna geçtim. Ben başka bir şey yapacağım. Evet. Ee, web sitelerinde başka büyük herkese yayınladığımız yerlerde kendi sürekli kullandığımız adresi yine kullanmamak lazım. İkincil geçici bir adres açıp onu kullanmakta yarar var ki bu herkesin eline geçen elektronik posta adreslerini sonra kullanmayı bırakalım. Spamlerde bir yere varamasınlar. Yani spamden korunmuş olalım. Peki, e, vaktimiz biraz var. O zaman e, kurtulmayla ilgili bu programda mı yapalım? Başka bir program mı? İsterseniz başka bir programda yapalım. Hı -hı. Korumayla ilgili konuşmaya devam edebiliriz tamam. zamanımız varsa. E, önemli konulardan bir tanesi de yine spamden korunmak için web siteleri. Şimdi artık herkesin, hani kurumların var geçiyorum, kişiler de kendilerine doğal olarak birer küçük, bir sayfada oluşan, birkaç sayfada oluşan web sayfaları, web siteleri yayınlıyorlar. İnternette küçücük programlar var. Bunu Gidip bulmak da çok kolay. Bir programcının bunu yazması da çok kolay. Yaptığı şey internette geziyor normal bir kullanıcıymış gibi. Gezi sayfaların içindeki elektronik posta adreslerini bulup bunu başka bir yere aktarıyor. Hmm. Bir, bir liste halinde oluşturuyor. Dolayısıyla buradan kocaman kocaman spam için kaynak listeler oluşturuluyor. Bundan kurtulmanın yöntemi şu. Elektronik posta adresini web sitemize yazı olarak yazacağımıza... Küçük bir içinde bu yazan resim halinde kullanabiliriz. Nasıl oluyor? Yani nasıl mesela benim fotoğrafım olabilir. Evet. Orada fotoğrafın üzerinde benim ad e-mail adresim yazıyor. O zaman okuyamıyor yani. E, bir bilgisayar programı orada Olmadı. ne yazdığını anlayamıyor ama evet. bir insan doğal olarak mesajı çok rahat okuyabiliyor. Tabii. Çok kolay kullanılan yöntemlerden bir tanesi de bu. Resim olarak kullanıyor olmak. Peki e, bu şeye geçmek istiyorum. Bir daha onu hatırlatmanı rica ediyorum. Çünkü en azından bugün şu anda dakikadan itibaren hemen yapabilecekleri e, bu, bu, bu akşam arkadaşlarına bir takım fıkralar göndereceklerse o fıkraları gönderirken ne yapmaları gerektiğini bir kez daha hatır, ne yapmamaları ya da gerektiğini tamam. hatırlatarak yapılmaması gereken programı şey... kapatalım. O tamam zaman. yapılmaması gereken şey e, toplu elektronik posta yollarken herkesin ismini. To ya da cc ya da Türkçeleri kime ya da bilgi bölümüne değil bcc ya da gizli bölümüne adresleri yazmak gerekiyor. Böylece birbirimize çünkü bazen öyle mailler geliyor ki gerçekten böyle ondan ona ondan ona böyle listeler halinde ben kimlerin mail adreslerini e, gördüm biliyorum kullanmadım ama... Bir de öyle bir şey var yani Tabii. ben istemiyorum herkes bilsin belki yani. Evet. Ve burada sadece bizim buna dikkat etmemiz değil etrafımızı da bu konuda eğitmemiz son derece önemli. Son bir cümle daha söylemek Aha. istiyorum. Son cümlemde şu. Spam'in esas öldürülme yöntemi günümüzde eğer spam'dan kurtulacaksak spam'in can damarını kesmek. Spam'in can damarı da nedir? Bu konudaki ekonomik rantı ortadan kaldırmak. Bunun da yöntemi şu size spam aracılığıyla gelen mesajlardaki ürün hizmet çok hoşunuza gitse bile çok duygularınıza hitap etse bile Kullan. bunun e, ne başkalarına yollayın ne de bu ürün ve hizmetlere ilgi gösterin almayın. Dolayısıyla spam'in eğer kimseye bir yararı yoksa spam göndericilerinde en önemli hayat damarları yani ekonomik hayat damarları kesileceği için artık kullanılmayacaktır. Çok doğru ama çok zor. <gülüyor> ne yazık ki. Ne yazık ki. Peki, böyle... Burada da göle mayaç alıyoruz. <gülüyor> Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Spamlerden e, korunmayı öğrendik. Önümüzdeki haftada kurtulmayı konuşacağız Murat'la birlikte. E, programı kapatmadan önce ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Loster. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Serhat Karadağ. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşça kalın.